Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Bugün 3-2-2008 Pazar günü Yine İstanbul'da Kavacık'tayız Geçen ay başladığımız e, Mevzuya devam eder inşallah Sohbet mevzu Kasas suresiydi 20 sure 28 Ayet 5'te kalmıştık. Oradan devam edelim. Cenab-ı Hak neler nasip <gülüyor> edecek veya bu sureyi Şerif'te bize neler bildirmeyi Murad etmiş. Anlayabildiğimiz kadar onları <gülüyor> zuhura getirmeye çalışalım. Cenab-ı Hak cümlemize akıl, fikir, zeka gönül genişliği, muhabbet genişliği, ilhami hakikatleri anlayacak bir akıl versin. Ve kendisi bizlere anlatmayı neyi Murad etmişse onları bize açsın. Yoksa bizim beşeri halimizle bu sure-i şeriflerden ve ayet-i kerimelerden beşeri anlayışımızla olan itibariyle değil, Cenabı Hakk'ın muradı neyse, yani ayetlerde bizlere anlatmayı istediği muradı neyse, o hakikatleri bize bildirsin, ilham etsin inşallah. <Gülüyor> Aitkenen başı şöyle başlıyordu. Ve en en Temin ne alalaziyen estudu iffu fil erdo, nejalehüm e immeten ve nejalehümül varisin. Yani biz ise o yerde ezilenlere lütufta bulunmamızı, kendilerini önderler yapmamızı, onları Firaunun mülkünün mirasçıları kılmamızı irade buyurduk. Başki ayetlere bir evvelki bölümünde bakmıştık. Tekrar bu ayet özetle geçelim. Ondan sonra yolumuza devam edelim. Ve nöridü murad ettik ki en neminle minne bulunmamızı alellezine o kimselerimizden ki istedufu <gülüyor> onlar ezildiler yani zayıf olan kimselerdi fil aldı diğer yüzünde ve kıldık yani cehal ettik onların üzerine bir şey yapmamızı emreten <gülüyor> o ezilenleri önderler yapmayı diledik ve <gülüyor> gene kıldık onları bu <gülüyor> Yani Firavun'un mülküne onları varis kıldık. Şimdi bu Musa Aleyhisselam hakkında Mısır'da yaşanan tarihi bir hadise olduğu halde günümüzde artık Mısır'da o günkü Firavunlar devri gibi bir devir olmadığından bu hadise mazide yaşanmış bir, bir, yaşanmış bir hadiseyi bize anlatmakta. Ancak Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar baki olduğundan ve bugün Mısır'da böyle bir yaşamdı olmadığından bu ayet-i hükmü düşmüş mü olmakta? Veya sadece geçmişte yaşanan bir hadiseyi bize ihbar etmesi, haber vermesi dolayısıyla tarihi bir yazı hükmünde mi? Tabi hiçbirisi böyle değil. Kur'an-ı Kerim her an, her zamanda geçerli, capcanlı yaşayan bir bilgi hacimesi, bir bir bilgi manzumesi ee, sadece yazıları olarak kelam değil, o kelamın içinde nuruyla, ruhuyla, bütün manalarıyla birlikte mevcut. Ancak biz onu beyaz sayfa üzerine veya sarı sayfa üzerine, siyah yazıyla, mürekkeple yazılmış yazılar olarak baktığımızda, onu sadece bir kitabi manada, bir değerlendirmede bulunmaktayız. Halbuki o manalarıyla birlikte o yazıların içerisinde yaşanmakta ve her an bize bunu taze olarak sunmakta. Hani bir yemek alır yaparız onun bir süresi vardır. Üç gün beş gün bir hafta neyse buzdolabında saklanın hadi bir ay kadar. Ondan sonra artık o yenmez zararlı olur. Yani müddeti geçmiş olur. İlahi kelam için böyle bir şey söz konusu mümkün mü? Değil tabi. Her an hay olan bir varlığın zuhura getirmiş olduğu kelimeleri ve kelime içerisindeki manaları ve mana içerisinde bulunan o ruhu, bütün bunlarla birlikte faaliyette olan o esma ilahiyye her zaman taptaze olmakta. Ama bu tazeliğin farkına bizim varmamız gerekiyor. Kur'an-ı Kerim taze de şartlanmış bir hayat sistemi içerisinde biz bunu susan Kur'an yani Kur'an samit olarak düşünmekteyiz. Yani kapattığımız zaman cildini kapladı, kapattığımız zaman ne oluyor? Onun içerisindeki hayat yaşantısı iptal edilmiş, kapatılmış, yani durdurulmuş oluyor. Halbuki o içinde durmuyor. Onun içerisindekiler ne varsa fiili Kur'an, tafsili Kur'an olarak yaşanıyor kaydını biz durağan zannediyoruz. Tabii ki kaydı da durağan değil. Neye göre? Gören göze gören hisseden, gönle göre, idrak eden akla göre onun içerisinde hayatın mevcut olduğunu, cem olarak yani toplu, mücmel bir hayatın varlığını idrak ediyoruz. Ve bunun yaşantısının da bütün alemde zuhurda olduğunu biliyoruz. Yani herhangi bir ayet-i kerimenin Herhangi bir yerde ve herhangi bir zamanda mutlaka zuhurda olduğu yaşam, yaşam içerisinde olduğu kanaati bizde aslı olması gerekiyor. O anlayışla baktığımız zaman bu ayet yerinin ere kadar 4.500 sene evvelki suret olarak Yahudilerden Musa aleyhisselam'ın o devredeki o sureden bahsediyor ise de aslında her devrede okuyan kişilerin halinden bahsediyor. Çünkü de bu meraklık var. Yani ne kadar <gülüyor> Peygamberen Hazreti Adem Aleyhisselam'dan beri gelmiş geçmiş ise bir insan da istese de istemese de bu seyri sürdürüyor. Bilse de bilmese de. Çünkü başka e, gidecek yeri, başka gidecek mahalli, başka yaşayacak sahası olmadığından içinde bulunduğumuz saha hakkın mülkü ve sahası olduğundan Hakkın mülkünde de kendi sisteminin mutlak geçerli olduk. geçerli olması lazım geldiğinden ki zaten öyle olmakta. Yani biz istesek de istemesek de bu ayetlerin hiçbirinin dışına çıkmamız mümkün değil. Yani Kur'an-ı Kerim'de belirtilen her türlü vasıf neler varsa işte iman edenler, e, iman etmeyenler bir de Nifak ehli, münafıklar üç, asla ayrılıyor üç. Bölümü ayrılıyor. Bunların hepsi yaşanmakta. Her an yaşanmakta. İşte kim hangi bölümün içerisindeyse ayet-i kerimeler o bölümde olan, o bölüme olan hitapları içerisinde o kişiye hitap ediyor. Ya you know dediği zaman bölüm fark etmek için bütün insanlara hitap ediyor. Ya ayu'llezina aminu dediği zaman müminlere hitap ediyor. Ya ya ayu'lkafirun dediği zaman ehli küfre. Ya ehli fısık dediği zaman fasıklara ifade etmekte. O halde öyle ayet-i kerimenin nereye, ne şekilde, hangi hedefe yöneldiğini tespit etmemiz gerekiyor. Yani hedefi kim? Belirtilen hedef hangisi? Neresi? ve biz bu hedeflerin hangisindeyiz? Yani bizim muhatabiyetimiz Kur'an-ı Kerime hangi taraftan? Ya eyyuhel amenu sınıfında mıyız? Ya eyyuhel kafirun sınıfında mıyız? Ya eyyuhel münafikun sınıfında mıyız? Hangi sınıftayız? Hangi sınıftaysa ayet-i kerime e, nin o bölümleri bize hitap etmekte tabi bütün bu sınıflar zaten mevcut olduğundan o halde ait kelimeler kendi istikametinde olan her gruba her topluma ve birey olarak da o faaliyette olan bireylere e, her zaman hitap etmekte. yani ait kelimelerin bütün faaliyet sahaları, devam etmekte. De, kıyamete kadar da bu böyle devam edecek. Yani dirayet gemi tarihte olan bir yaşantı itibariyle görüp bakmış olursak ve orada bırakırsak işte Davud aleyhisselam zamanında şu oldu. Davud aleyhisselama aittir. Süleyman aleyhisselam zamanında şu oldu. O Süleyman aleyhisselama aittir diye bıraktığımızda bu bir tarih kitabı olur ve o günkü dedikleri gibi müşriklerin esatirul evveliğin dedikleri eskilerin hikayeleri hükmüne düşürmüş olur. aşağı. Bakın, iman ettiğimiz halde anlayışımız bu şekilde onlara aittir diye düşündüğümüz zaman onların yani <gülüyor> inkar ehlinin söylediğini biz tasdik etmekteyiz. Farkında olmadan. <gülüyor> ne kadar acayip bir iş. İşte ayet bu şekilde <gülüyor> baktığımızda Cenab-ı Hak diyor ki ve müridü benim <gülüyor> ilahi e, muradım şu ki kimin üzerine şu kimselerin üstüne lütufta bulunmak muradındayım diyor şimdi bu kimseler kim, kimlermiş ezilenler zayıf olanların üstüne benim bir muradım var. Yani o gün Beni İsrail içerisinde kalmış şeyin içerisinde kalmış Beni İsrail Kıptilerin içerisinde yani Mısırlıların içerisinde kalmış Beni İsrail zayıf o gün düşürüldüğünden zayıf düşürülme sebeplerini de yazacak inşallah bu sebepten o zayıf düşenlere benim muradım şu ki diyor bakın ne kadar açık işte bizde burada Haman ve Firavundan kasıt, bizim varlığımızdaki nefsi emmare, Firavundan kasıt. Haman ise nefsi levvame, yani onun en güçlü, en yakın, zekili olan. İşte bu nefsi emmare ve nefsi levvame itibariyle, bakın Isir'de olup da, yani ilahi seyirde olup da, ama ilahi seyre bir zaman mani olmuş o kimselere, kimseler içinde olan, ezilen yani zayıf düşmüş isir ehline. İşte her birerlerimizin üstünde bu hayat devam ediyor. Eğer biz nefsimizin hükmü altına girmiş isek, insan olmamız dolayısıyla da Adem Aleyhisselam'dan başlayarak bir yolculuğumuz mutlaka var. İster küfür ehli olsun, ister iman, ister nifak ehli olsun. Herkesin üstünde bu hüküm var. İsir ehli. Bir başka yönüyle bakalım fazla kafamızı karıştırmadan. Herhangi bir kimse istese de istemese zaten isir ehli. Yani gece yürüyen, yani da yürüyen bir hali var. Ama bu yürümenin bazıları tarafından, gruplar tarafından, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kanalıyla miraca, hakka ulaşmakta. Diğerlerinin isri e, kendi hakikatleri itibariyle küfrüne ulaşmakta. Bak o da bir yol. Durup dururken insan ehli küfür olmuyor. Hani demişler ya bu kadar cehalet nasıl elde edilir? Eğitimle elde edilir demişler yani. Bak durup dururken insan bugün ve her zaman görülen, o din dışı, hak dışı görülen kimseler eğitilerek o hale geliyorlar. Eğer tı, tıbbında yani tabiatındaki olan bir insanın bu kadar asi, bu kadar bir mantıksız bir halde hayata bakması mümkün değil. Hiç eğitim görmemiş bir çobana alalım elimize. Bunlardan çok daha mantıklı hareket eder. Çünkü tabii fıtratındakini ortaya çıkarır. Ama bunlar ne yapıyorlar? Fıtratını değiştirmek suretiyle ve en büyük cehaleti alimlikmiş gibi, bilgelikmiş gibi gösteriyorlar. İşte onların da isri bu yolda. Onlar da isir. Yani gece yolculuğu. Nerede? Batının da gece yolculuğu bunları böyle bildikten sonra biz gelelim hak yolundaki isre işte bu yolda biraz sınırlandırıldıklarından yani nefs-i var ya, o mertebede o kişiyi sardığından yani <gülüyor> kıpkı yani Mısır'ın hukukları kanunları onun üzerinde ihatalı olduğundan orada zayıf düşmekteler işte isrimiz bizim yani gece yolculuğumuz hakka yürüme ki esnasındaki durulmuş bir müddet şeye uğratılıyor, akamete uğratılıyor yani zayıflatılıyor. Dur, o faaliye durduruluyor. Nasıl hani biz zamanlar işte her şey yasak, Kur'an okumak yasak, şey yasak, bu yasak. Ne oldu? İsr durduruldu yani umumi, umumi olarak. Ama e, ehli hak olan isir batının da bu yolunu devam ettirdi. Ama gizli, ama evlerinde, ama şurada, ama burada durdurulduğunu zannettiler ama durduramadılar. Durması mümkün değil. Çünkü bu Hakk'ın muradı. Aleyküm selam. Hakk'ın muradını kim durdurabilir ki? Yani mümkün mü? Değil. Ama Cenab-ı Hakk'ın bütün esma ilahiyesi bu hu, sahnede e, boy gösterecek rolünü oynayacak olduğundan zaman zaman buyurun canım, Zaman zaman de, Rahman ismi daha geniş faaliyete gelmekte, zaman zaman Kahar ismi, daha geniş faaliyet alanı bulmakta, zaman zaman Cabbar ismi, zaman zaman Rahim ismi, Zana, zaman zaman da Allah ismi yani zatî isim daha geniş manada faaliyet göstermekte <gülüyor> hayat süresi içerisinde. İşte bu devre, Musaviyet devresinin hakikatini anlatmakta, yani Musa Aleyhisselamla ilgili olduğu için vaat kirmeler. Mertebe-i Museviyet'in diğer ifadeyle Tevhid-i Esma mertebesindeki hadiseleri bize açık olarak anlatmakta. Her ne kadar Adem Aleyhisselam'dan <gülüyor> Hz. Musa Aleyhisselam'a kadar gelme süresi içerisinde insanlık bir seyir yaptığı gibi derviş de hakikat-ı Adem'i hakikat ademi idrak ederek Museviyet mertebesine kadar geldiğinde bu tehlike karşısında hazır yani tenzih mertebesinde eğer bu tenzih mertebesini hakkıyla idrak edememişse yapmış olduğu tenzih yanlış bir tenzihe dönüştüğünden o zaman ne olmakta onun yani onun varlığını yeniden yani başlarda o nefis mertebelerini geçmişti ama Oradaki tehlike tekrar bu nefs-i mertebesine düşmenin muhtemel olduğunu gösterir ayet-i kerime. İşte Mısır'a iyi bir şekilde gidiliyor. öyle Musra hakim olmuyor. Bak Tevhid-i Efhal İbrahimiyet mertebesinde Yakup Aleyhisselam, işte Yusuf Aleyhisselam vasıtasıyla Tevhid-i Efhal mertebesinde Mısır'a hakim olmuyor. Ama sonradan dervişin gösterdiği bazı gevşeklikler durumunda e, Mısır'ın eski ahalisi gelen İsre hakim oluyor. Anlaşılır mı? Yaşanıyor işte bunlar. Yani dervişin ayet hikayesi. <gülüyor> ve bu durumda ve <gülüyor> mağdur duruma düştükleri için Ben İsrail yani İsir halkı yahut mertebesi yahut hakikati yahut kişideki o yaşantı biz onlar ezildiler biz onlara e, lütufta bulunmayı murad ediyoruz Ne kadar açık gayet. Nerede? Siz ardı bak yer yüzünde. Yer kasıt Mısır olmakla beraber niye Mısır da demiyor? Mısır'da dese tahsis olacak. Sadece Mısır'da bu hadise zuhur etmiş olacak. Yeryüzü dediği zaman her birerlerimiz yani yeryüzü, genel yeryüzü olmakla birlikte bu hadisenin Mısır'da değil, dünyanın herhangi bir şehrinde de olabileceği ve daha hususi de de her, var, her birerlerimizin beden varlığı bizim yeryüzümüz. Teşekkülatımız çünkü bütün varlık burada bütün faaliyet durada olmakta. İşte yeryüzü fil erdu, fil ardı yeryüzünde demesi bizim bizim beden mülkümüzde isri hakikatlerin varlığı ve isir, isir hakikatinin e, ne olduğu? Yavaşladığı bir devreden bahsediliyor. Zayıfladığı bir devreden bahsediliyor. İşte o kişi gerçek manada samimi olarak yönelmişse yoluna Cenab-ı Hak bu samimiyeti dolayısıyla zayıf düşmüş olduğu halde biz onlara yardım edeceğiz ve oradan çıkaracağız fil Ve necelehum e imeten ve onları önderler yapmayı caal ediyoruz, murad ediyoruz. Yani davet zayıf düşürülmüş ama gönülden bağlı olduklarından sonraları biz onları onları önderler yapmak istiyoruz. Ve alehum varisin ve onun Mısır mülküne yani o zayıf düşürenleri Mısır mülkünün varisi yapmayı murad ediyoruz demek suretiyle yine o kişide bulunan mertebeyi, mertebey-i hakikatini orada öne çıkarmayı düşünüyoruz. Yani o e, Fil Erdo yeryüzünde e, mertebeyi müseviyet eee mirası olacak orya manasında bulunuyor. Bunun <gülüyor> diğer ifadesi işte Mısır'ı biz onlara vaat ettik gibi yine. <gülüyor> İsr belki yabancı bir kelime onu bir baştan alalım da İsrin ve gerçek İsrailiyetin ne olduğunu anlamış olalım. İsir ve İsrail bir zaman bugünkü Yahudiler aklımıza gelmekte suret ve şekil olarak. Ama Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen İsir bu İsrailoğulları değil. Sadece bir isim benzerliği var. Adem Aleyhisselam'dan başlayıp Hz. Rasulullah'a kadar gelen bir ilahi seyir var. Yani insanlığın bir kemalle doğru yükselişi var. Bu yükseliş içerisinde her belirli mertebede ki bunları Ulul Azm peygamber deniyor. Her belirli bir peygamberin şahsında Cenab-ı Hak o mertebeyi orada zuhura getirmekte. Ve bütün bunların kemali de Miraç. Miraç'ın kemali de e, hicret. Yani Mekke'den Medine'ye hicret. Bu bütün alemlerde en kemal gelişim yaşantısı. Yoksa sadece yapılan e, Hicret-i Resulullah'ın ha hayali e, ve e, yaşanmış hikayesini, tarih hikayesini anlatmak değil, onun içerisinde olan hakikatleri anlayıp da anlatmak mesela. Şimdi Adem Aleyhisselam <gülüyor> allah Teala Hazretlerinin yanından e, zuhura gelip de ayağın sabitesi itibariyle bütün mertebelerden geçerek cennette latifi varlık olarak zuhrettikten sonra belirli e, hadiselerle yeryüzüne indirildiğinde bakın bu nüzuli bir isir. Yani inme olarak bir yolculuk. İsir gece yolculuğu demek. Şöyle diyelim. O da nereden çıkıyor? Yakup aleyhisselam çocukluğunda İshak aleyhisselam rahmetlik olduktan sonra onun iki oğlu Birbir bir aralarında küçük bir sürtüşme çıkıyor. Neden? Kabile reisi, ben olacağım, öteki ben olacağım diye. Yakup Aleyhisselam'ın İsr diye, is diye bir kardeşi varmış. Bunlar e, bir batında doğan ikiz kardeş oldukları halde, ikisi de birbirinin üstünde, bir daha ziyade öteki kardeşi üstünlük sağlamaya çalışıyormuş. O zaman anlayışına göre ki bu zamanda da geçerli olan bir hüküm genelde ailenin büyük çocuğu babanın yerine kalıp aile onun idaresinde devam ediyor. Yani onların başkanı oluyor. İşte Yakup Aleyhisselam'ın kardeşi de bu başkanlığı istiyormuş. Yakup aleyhisselam böyle bir derdi yok ama o hayatta olduğu sürece rahat edemiyor ve onu kaldırmayı niyet ediyor. Yani öldürmeyi niyet ediyor. Yani Yakup Aleyhisselam'ı öldürmeyi niyet ediyor kardeşi. Yakup Aleyhisselam bunu fark ettiğinde bakın ne kadar nazik bir düşünce. Kendini katledilmekten kardeşini de maktul olmaktan yani kardeşini de katil olmaktan kendini maktul olmaktan kurtarmak için şehri değiştiriyor. Neyneva diye ya teyzesinin ya dayısının yanına iltihak etmeyi düşünüyor. Ve bu gidişine bu seyrini geceleri yapıyor. Gündüzleri sıcaktan korunmak için ve bir işte e, görülmemek için, yolda kardeş tarafından görülmemek için gece karanlıkta ve e, gizli olarak yapıyor. E, şeyde de <gülüyor> İbrani Lügatında da gece yürüyen manasına isir kelimesi gece yürüyen manasıymış. Gece yürüyen, gece yol alan manasına yani gece yor, gece yürüyen bir kişi kişi İsres din İşte <gülüyor> ya beni İsrail dendiği zaman bu o lakab olarak Yakup Aleyhisselam'a kalmış, gece yürüyen diye, lakabı olarak kalmış. Şimdi Yakup Aleyhisselam'ın yine, yani Yakup kelimesinin yine İbrani lügatındaki karşılığı, o ismin karşılığı, Abdullah ve Safetullahmış. Yani Allah'ın saf, temiz, kulu manasınıymış, Abdullah ve Safetullah. Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde geçmekte, Ya ben İsrail, lezkirû nimeti yelleti en'amtu aleyküm ve inni febdal tüküm alel alemin sadakaların diye birçok yerlerde bu ayet-i kerime benzeri geçmekte. Şimdi orada cenab buyuruyor ki, Ey İsrailoğulları, ezkirû nimeti, sizin üzerinize verdiğim nimetimi hatırlayın. Ve inni febdal tüküm, ben sizi yükselttim. neri Alel alemin. Alemlerin üzerine yükselttim. Şimdi bu ayet-i kerimeden ne anlarız? Tabi birçok şeyler anlarız. Ama özet olarak ne anlarız? Evvela bu ayet-i kerimenin seviyet mertebesine ait olduğunu anlarız. seviyet Muhammediyet yukarıda değil bakın. Her ayet-i kerime hangi mertebeden ifade ve izah ediliyorsa onu o mertebede değerlendirmemiz gerekiyor ki daha berrak bir neticeye ulaşalım ve yerli yerince bir hükme ulaşalım veya bize bildirilen hükme alalım böyle olunca 4500 sene evvelki Beni İsrail'e hitap eden bu ayet bugün kime hitap ediyor nasıl hitap ediyor işte bugün hak yolunda kim varsa her birerlerimize bu ayet-i kerime, ayet kerime hitap ediyor ve biz onu muhataba alıyoruz. ve ayet ne kadar haz, yani ne kadar ilham, ne kadar bilgi alırsak ayet-i bizim üzerimizde o kadar faaliyete geçiyor. Ne demek şimdi bunun Türkçesi? Ey gece yürüyen Allah'ın saf temiz kulunun çocukları ben sizi alemlerin üzerine tefbil ettim, yükselttim manası. ama zahiren ben İsrail, Tevrat'ta da tevrat Şerf'te de buna aslında buna benzer ifadeler olduğundan onlar kendilerini üstün ırk zannediyorlar tabii ki <gülüyor> biz bu konuşmalarımızda şu an yeryüzünde yaşayan bir Yahudi ırkından bahsetmiyoruz, Kur'an'da bahsedilen hakikatleri itibariyle bahsediyoruz Bazen böyle mevzular olunca diyorlar ki işte siz farkında olmadan belki Yahudilik propagandası yapıyorsunuz Hristiyan propagandası yapıyorsunuz bizim onlarla ilgimiz yok kardeşim Kur'an Allah'ımız bize yazmış mı burada İsa, Musa aleyhisselamlar diye Beni İsrail kavmini yazmış mı ha, biz Kur'an'daki bölümüne bakıyoruz yani Kur'an'daki hakikatine bakıyoruz yoksa dışarıda yaşayanlarla bizim ilgimiz yok Bunlar mertebe olarak e, İslami hakikatler içerisinde hepsi bizim mertebelerimiz. Çünkü yeryüzünde dinler diye bir çoğu din yok. Sadece tek din var İslam'ın ifadesine göre. Bütün Beni İsrail peygamberleri diye belirtilen peygamberler dahi hepsi dahil biz Müslümanlarız diyorlar. Biz Müslümanlarız diyorlar. Yani bizim dinimiz İslam dini diyorlar. Hepsi. Kur'an'ın açık ifadesiyle, hatta İbrahim ve Yakup çocuklarına vasiyette bulundular ki, felâ illa ve entün müslimûn, bakın çocuklarına vasiyette bulundular, sakın ha ölmeyimiz diyor, bakın razı değiller. İlla ölünüz. Ölmenize razı oluruz ama Müslüm, Müslümanlar olarak ölünüz ya Bakın İbrahim ve Yakup çocuklarına bu şekilde tavsiyede, vasiyette bulunuyorlar ve başka bir din üzere ölmelerine rızaları yok. Yani kesin olarak. Ölün ama Müslüman olarak ölün. E, dendiği zaman o zaman onların hepsi hakikatte birer mümin, muahhit ve Müslimler Havarilere bakın hitaplarına biz müminleriz, müslümanlarız diyorlar. İsa Aleyhisselam'ın hayatına bakın biz müslümanlarız diyorlar. İbrahim Aleyhisselam zaten müminleriz, müslümanlarız diyorlar. Yani onlar daha sonra kendilerine ait bir sistem içerisinde kavim anlayışı içerisinde kendilerini ayrı gördüklerinden, kavim olarak, ırk olarak ayrı gördüklerinden Musa Aleyhisselam'ın getirmiş olduğu mertebeyi de ayrı bir din zannettiler. Halbuki o İslam'ın içinde bir mertebe ayrı din değil. İseviyet de aynen. İslam'ın seyri içerisinde bir mertebenin ifadesi, bir ismi. İşte <gülüyor> Adem Aleyhisselam'dan beri başlayan evvela e, nüzül eden bu isir yani yolculuk Adem Aleyhisselam'ın şahsında tekrar geriye dönüşe başladı. Bunun geriye dönmesi de ilk e, insanlığın tevbesi olan Rabbena zalemna enfü diye başladı. Bakın biz nefislerimize zulmettik derken nefis terbesi daha orada hemen insanlığın ilk ayağında başlamış oluyor. İşte böylece <gülüyor> Ondan sonra gelen Şit Aleyhisselam'la, İdris Aleyhisselam'la, Nuh Aleyhisselam'la bu seyir yani geriye dönüş safahatları safhaları başlamış oluyor. Bunların hepsi isir ancak gerçek manada isir hükmüne oluşması mertebeyi Musaviyette zuhura geliyor. İbrahim Aleyhisselam'la başlıyor açık olarak. O nereden oluyor? Hani kabili mazamayı kurmuş oluyorlar ya İsmail ile birlikte. O ondan sonra onun karşısında makam İbrahim, bakın zatın karşısında makam İbrahim var. Başka makam yok orada. O makam İbrahim aldığı isim nereden oluyor? İbrahim aleyhisselamın ayak izinden. İbrahim aleyhisselamın ayak izi ne tarafa doğru duruyor? Görenler var mı? Hatice Umre'ye gitmiş olup da. Sağa doğru mu? Dönüş istikametinde mi? Geriye doğru mu? ileriye doğru mu? Sola doğru mu? Ayak izi. Heh. Zaten kıble orası. Kabe'nin kapısının karşısında Kabe'ye doğru duruyor ayak izleri. İşte Adem Aleyhisselam'dan beri gelen ama Hakk'a doğru giden yolculuğun ismi orada Koyulmuş oluyor. Hedef gösteriyor. Bakın yürüyüşümüz Hakk'a doğrudur diye. Oradaki ayak izi tarihi bir görüntü, tarihi bir vakıa değil. Yaşanan bir hadise ehli için. O kadar büyük ifade var ki. Dedeniz İbrahim'in hedefi burası diyor. Madem siz de diyor demek istiyor. Yani tevhid dinindensiniz. Yolunuz bu. O ayakkabıları giyin bakalım ayağınıza. Ya. Tabi Araplar oradan o ayakkapları o demir şeyleri verirler vermezler. Ama manası olarak bunları ayaklarınıza giyin bakalım. Madem İbrahim'i yoldayız, Tevhid, Haniş dinindeniz. Ha, o zaman o ayakları, ayakkapları giyme bize helal. Ha? E dedemizin ayakkabısı varif su diyor bakın açık olarak. varis varisiz işte biz onlar. Sadece Yahudiler varis varis değil. Yahudiler zaten varis değil. Varis olabilmesi için Müslümin olması gerekiyor. Müslümin'den dışarı olan hiç kimse bu mani aleminin varisi değil. Onlar istedikleri kadar biz şuuz biz buruz desinler. O kendileri ilgilendiriyor, biz ilgilendirmiyor. İşte böyle başlayan <gülüyor> yani gerçek manada Kabe yolculuğu Tevhid-i bakın Tevhid-i zat yolculuğu başlıyor. Ee, insanlık alemi İbrahim Aleyhisselam'a gelinceye kadar sırat-ı mustakim üzere yani dünyaya paralel olarak gitmekte. Ama <gülüyor> zatî hakikatler ortaya çıkmaya başladığında ve tevhid-efal mertebesi ve hullet-halil dostluk mertebesi başladığında gerçek e, İsra başlamış oluyor. Yani Zat, e, <gülüyor> sıratullah başlamış oluyor. E, diğeri Sırat-ı Mustakim. iki yol var. Yani bir, bir, iki yol ayrı değil de birbirinin devamı olan biri Sırat-ı Mustakim istikamet doğru yol olarak o Kabe-i kapısına getiriyor. Oradan arşa da Sıratullah. Yani Allah yolu itibariyle çıkılıyor. İşte <gülüyor> İbrahim, İbrahim Aleyhisselam'dan sonra Hakka doğru yürüyüşüne devam eden Musa Aleyhisselam manası itibariyle çevresinde Hakka doğru yürüyüşüne devam eden insanlık İsa Aleyhisselam'la gökyüzüne çıkıyor. Orada fenafillah hükmüyle e, sükut ediyor. Ondan sonra devir yani genel devir öyle olduğu gibi kişideki de devir Resulullah mertebesi başlıyor. İşte Resulullah mertebesinin yani İslam'ın kemalinin de mertebesinin hakikati Sübhanelleziye", sözler, Sübhanelleziye Esra bi abdihi leyle minel mesil haram ilel mesil akfallezi ilahir diye ne muhteşem bir oluşum içerisinde e, İsrin bakın İsrin Esra'ya dönüşmesi var orada. İsr kelimesi Esra olması için rığının önüne bir elif gelmesi gerekiyor. İsra. İşte bakın Museviyet dediğimiz İsrailiyet aslında Muhammediyeliğin Muhammedi mertebenin Muhammediye doğru gelen mertebenin bir adı. Bir evvelki. Kevvelki adı. Bakın. İsir'den Esra doğmuş oluyor. Neden? Çünkü yürüş devam ediyor. Esra <gülüyor> Nereden nereye kadar? Mesci Haram'dan Messac Sahaya kadar olan süre Esra, yani yürüyüş süresi. Ondan sonrasında artık yürüyüş bitmiş oluyor. Kudüs'te, kutsiyette, mukaddes yerde yürüyüş bitmiş oluyor ve merdiven başlıyor. Yani Sıratullah başlıyor. Yani şakuli giriş. İsra hep yatay gidiş. Adem Aleyhisselam'dan Hz. İsa Aleyhisselam'a Musa Aleyhisselam'a kadar gelen gidiş, yatay gidiş. Ondan sonrakiler artık e, dikey olan gidiş. Yani helezon şekliyle gidilen gidiş. İşte Cenab-ı Allah bütün bunların varisi olarak gönül ehlini her mertebede yani kişiler hangi mertebedeyse o mertebenin varisi olmaktalar. Çünkü e, diyelim ki bir babaya evlatları varis oldular. Şimdi o mal onlar geçecekler, onlar geçecekler. Arkalarından gelecek diyelim 3-4 tane daha mana alemindeki dedeler babalar. Ama henüz bu dedeler babalar gelmedikleri için bunların varisleri de yok. Yani o mertebede veresi yok. Ne, nerede var? Yaşanan halde var veresi. İşte kim <gülüyor> bu hakikat-i ilahiye mertebelerinin hangi düzeyinde yaşıyorsa seyri itibariyle neredeyse de, emmaredeyse emmare varisini alıyor. Levvamedeyse levvanın mirasını alıyor. Buna göre yukarıya doğru hangi mertebedeyse o mertebenin veraseti kendisine yüklenmiş oluyor. İşte bunlar da fil Erdu yeryüzünde ve necalahum onları kıldık e immeten önderler olarak kıldık. Nerede kıldık ama kendi bulunduğu mertebenin önderi olarak yani kendi sınıfının birinci sınıf ikinci sınıf üçüncü sınıf neyse onun önderi olarak neyin önderi kendinde bulunan esma ilahiyenin önderi olarak kıldık. Benecalehüm varisim onları mirasçı olarak kıldık. Zenu Mekkün ve Mekkinlerin fil ordu, ve nüreye firavne ve hamane ve cünü de huma minhum mekanü yahzeum. Yani o yerde kendilerine güç hakimiyet vermemizi, Firavun ile hamana, ordularına onlardan korkup durdukları şeyi göstermemizi istiyoruz. Yani ben ve yeryüzüne onları yerleştirdik ve onlara kudret verdik. Nerede levh-i erd. Ve Nuriye yine göstermemiz, murat etmemiz Firavne ve Hamana. Hani bunlar neydi? İşte o yeryüzünde bulunmuş olan. Yani beden mülkünde bulunmuş olan nefsi Envar'e ve Levame'ye kudretimizi göstermek için. Bakalım onlar mı bu beden mülkünün gerçek manada sahipleri yoksa biz miyiz diye bunu göstermek için. Ve cünü defıma ve onların her ikisinin de ordularına. Şirav'ın ordusu, Hama'nın ordusu ne demek? Nefs-i bütün saldırı yönleri, saldırı planları hep onun ordusu ve ordusunun ekipmanları. Nefs-i de <gülüyor> ordusu ve ekipmanları. Onun güçleri günümüzde bilhassa ve geçmiş zamanlarda da hep bu ordular bizim akıl ve muhabbet ve ruhumuza, nurumuza saldırmaktalar Bu nefse envareler ve levaninin orduları ve cünü defuma onların orduları minfüm onlardan kânu yahze korkuyor idiler. Yani Beni İsrail zayıf düşmüş o Beni İsrail onlardan korkuyordu. Neden? Çünkü o günkü amir hüküm ve kılıç gücü ellerinde olduklarından şunu kes, bunu kes, onu kes dedikleri zaman tabi bu zayıf düşmüş olan hak ehli yani gece yürüyenler zayıf düştüklerinden biraz onlardan çekiniyorlardı. Onu bahsediyor ayet içerine. Ve devam ediyor ayet-i kerime. Ve ev hayna ila ümmi Musa. Biz Musa'nın annesine vahyettik. Bazı tefsirlerde bu ayet-i kerime hakkında Musa aleyhisselamın annesinin de vahye e, muhatap olduğundan e, peygamber gibi diye yani o hususta birçok Fikirler sunuyorlar. Ama diğer taraftan hanımlardan peygamber olmaz hükmü de var. Burada <gülüyor> vahiy yeni bir kitap, yeni bir hüküm manasında değil bilgilendirme manasında. Yani Cenab-ı Hak ona özel olarak ve <gülüyor> evhayna biz vahyettik yani ilham ettik diyelim. Ne kadar açık bir husus ve Cenab-ı Hak'ın kulları ile ne kadar yakınla ilgili olduğunu çok açık olarak göstermekte. Yani arada Peygamber yok, hiçbir vasıta yok, melek yok. Biz vahiy ettik diyor. Adeta Musa Aleyhisselam'ın annesini karşısına almış da şöyle şöyle şöyle şöyle yap diye ona bu bilgileri vermiş manasında ayet kirmi o kadar açık ve hayna biz vahiy ettik. Nereye ila min Musa. Musa'nın annesine vahiy ettik. Ama daha henüz ortada e, bebek yeni gelmiş ama daha isim konmamış. Ya bebeğin ismi yok. Çünkü isim konduğu, sandığın işte Firavun sarayının bahçesine geldiği zaman Muşa ediyorlar orada işte yaşayan halayıklar cariyeler karşıdan bir sandığın geldiğini görünce ve de içinden de bir çocuğun çıktığını görünce muşa diyorlar yani mu onların lügatında su demek kıpkili lügatında su demek şa de yeşillik ağaçlık güzel bir yer manasına yani Türkçe'deki karşılığı Allah verdi manasına o sandık denizden çıkınca Musa diye birbirlerini müjdeliyorlar. İsim sonradan konuyor. Aslı Musa'nın Musa ama e, değişik bir lisanı Arapçaya dönüşünce Musa diye geçiyor. Ve Evhaina ila ümmi Musa. Bakın daha ismi yok ortada ama biz Musa'nın annesine vahiy ettik demiyor. Demek ki onların gönlüne gelen bu isim, Hakk'ın muradının oradaki tecellisi yani Cenab-ı Hak onların gönüllerine bu ismi Musa Aleyhisselam'a verilmek üzere e, nasıl ki biz Musa annesine ettik ev hayna ettik, onların gönüllerine de ilham ettik diyoruz. İlhamla o kelimeyi söylüyorlar, muşa diye söylüyorlar ve Cenab-ı Hak o ismi onların ağzından, onların lisanından Musa Aleyhisselam'a isim yapıyor. Şimdi kendi haber veriyor bakın daha burada e, Musa Aleyhisselam doğmuş küçük yaşta ama Firavun askerleri doğan çocukları aradıklarından onu da saklamışlar. İsim yok daha, isim konmamış. Sadece doğan benissel bir çocuk. Ama Cenab-ı Hak bakın Musa diye hitap ediyordu ona. Yani Musa'nın annesine açık olarak söylüyor. Ama Musa'nın annesi onlara gidip de bunun için Musa olacak diye haber vermiyor. Daha bilinmiyor zaten. O hadise bilinmiyor. Yani Musa aleyhisselam işte bir yere gidecek de orada suya konacak da sudan işte Allah'ın takdiriyle oraya gidecek de orada muhşa diyecekler. Musa bunu bilmiyor. <gülüyor> Ancak <gülüyor> Musa olacağını Musa'nın annesi burada öğrenmiş oluyor. Ve sonra onların arasında konuşurlarken de aynı kelimeyi onlar söylediklerinden bakın iki taraftan da Musa Aleyhisselam'ın ismi ortaya çıkmış oluyor. Ya müthiş bir hadise. Ve peki bu ne demek? Şimdi burada <gülüyor> Musa derken bir mim harfi var. Mim harfinin önünde uzatma işareti ya ötre okutma işareti val var. Bir sin harfi var. Bir de y harfi var. Musa kelimesinde. İşte oradaki mim hakikati Muhammediye'nin oradaki hükmü, hükümranlığı yani hakimiyeti. E, sin ise insan manasında yasin derken